Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Kişi vasiyet ettiği yere defnedilmek zorunda mıdır? Değerli kardeşim, vasiyet edenin vasiyet ettiği şeyi yerine getirmek lazım. Ancak burada da İslam'a uygun olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Yani her vasiyet edenin her istediği yapılamaz. Vasiyet ettiği şey caiz olmalıdır. Bunun dışında eğer ki bir ma engel, bir mahsur yoksa kişinin istediği yani vasiyet ettiği şeyi yerine getirmek gerekir. Ama bu illa da olması e gereken olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi değil. Eğer güç getirebiliyorsanız herhangi bir İslami açıdan mahsuru yoksa bir sıkıntısı yoksa vasiyet ettiği yere defnetmeniz daha uygun olacaktır.